Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Fatiha Suresi'nin tefsirinden devam ediyoruz. 4. Ödül ve ceza din gününün hakimi diye çevirdiğimiz tamlamada geçen Malik malın, mülkün sahibi demektir. Kıraat âlimlerince, hükümdar, iktidar sahibi anlamında ''melik'' şeklinde de okunmuştur. İnsanlar için kullanıldığında, Malik ile Melik arasında güç, yetki ve tasarruf hakkı bakımlarından önemli farklar vardır. Mal ve mülkün sahibi, Malik kişinin başkalarına hükmü geçmez. Başkalarına hükmü geçen hükümdar, Melik ise her malın ve mülkün sahibi değildir. allah Teala hakkında malik ve melik sıfatları kullanıldığı zaman, mana çerçevesinde bir eksiklik olamaz. Çünkü O, hem alemlerin sahibidir, hem de herkese ve her şeye hükmü geçer. O'nun iktidarı üstünde bir iktidar tasavvur bile edilemez. Melik, O'nun zatına, Malik ise, fiiline ait sıfatlardır. Ödül ve ceza, din gününün ahiretteki hesaba çekme ve hüküm verme günü olduğu, bunu açıklayan başka ayetlerden anlaşılmaktadır. Mesela İnfiter Suresinin 17 ve 19. ayetlerinde. allah Teala bütün zamanlarda ve zaman kavramına bağlı olmaksızın, Mutlak hakim, sahip, melik ve maliktir. Ancak allah Teala, dünya hayatında imtihan için kullarına da sahiplik ve iktidar vermiş, imanı olduğu halde gaflet içinde bulunan kimseler, zaman zamanda olsa Allah'ın sahipliği ve iktidarının bilincinde olmaya özen göstermemişler, imanı olmayanlar ise bunun şuurundan tamamen yoksun kalıp imkar etmişlerdir. Ahiret aleminde kulun bu görünürdeki ve geçici iktidarı da ortadan kalkacağı için Allah'ın melik ve malik sıfatı bütün azametiyle ortaya çıkacak belli olacaktır. Bunun için ahirette O, gerçekte ve görünürde melik ve maliktir. 5. Besmele'den buraya kadar Kendisi ve sıfatları, kulları ve kainatla kesintisiz ilişkisi, dünya hayatının sonu ve hesap günü hakkında önemli açıklamalar yapan allah Teala, bunları iman içinde dinleyip anlayan ve şuuruna yerleştiren kullarında hasıl olacak duygu ve düşünceye, davranış biçimine tercüman olarak, ''Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.'' buyuruyor. Şu halde, az önce sıralanan eşsiz ve benzersiz sıfatlar, Allah'a mahsus olduğuna göre ibadetin ve yardım dilemenin ona özgü kılınması da kul açısından tabi hale gelmektedir. İbadet, kulluk ve tapınma olarak anlaşılmıştır. Bu kavramın içinde kamil manada sevgi, korku ve boyun eğme vardır. Bu üç tavır ve duygunun birlikteliği, ibadetin temelini oluşturur. İnsanların yaratılış gayesi ibadettir. Ancak onlar buna mecbur tutulmamışlardır. Yani terim anlamıyla ibadet, iradeye bağlı olmayan hareketler ve oluşlar gibi hasıl olmamakta, ilahi emri kul, dünya hayatında bir imtihan olarak, serbest iradesiyle yerine getirmekte veya ihmal etmektedir. Dünyanın bütün nimetleri ve imkanları insanın insanca, yalnız Allah'a kulluk ederek yaşaması için verilmiş araçlardır. Bunları amaçlarına uygun olarak kullanmayanlar, nimetin kıymetini bilmemiş ve israfa sapmış olurlar. İnsanın sınırlı gücü ve iradesi her zaman maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendisinden beklenenleri yerine getirmesine yeterli olmamaktadır. Bu sebeple insanlar hem diğer insanlardan hem de insanüstü güçlerden yardım istemeye ve almaya kendilerini mecbur hissetmişlerdir. Fakat onların bu iki kaynaktan yardım istemek ve almak için tuttukları yollar, benimsedikleri sistem ve usuller, ilahi irşada kulak asmadıkları zamanlarda şirke ve bedbahtlığa düşmelerine sebep olmuş, dolayısıyla birçok batıl din, işe yaramaz sistem ortaya çıkmıştır. Bu ayet, ibadet ederken ve yardım isterken yöneleceğimiz doğru adresi bize göstermekte ve tevhidi, bir Allah'a ibadeti, sığınmayı ve yönelmeyi getirmektedir. Ayette, ''Ederim, dilerim'' yerine ''Ederiz, dileriz'' şeklinin seçilmiş olması, tevhid ehli müminlerin bir bütün teşkil ettiklerini, bu sebeple, sen-ben değil, biz varız ilkesi doğrultusunda hareket etmelerini, fert toplum arasındaki dengeyi korumalarını işaretlemektedir. Burada bizi oluşturan bağ imandır, bir Allah'a kulluktur. Allah'ın kulları, kardeş olun. Mealindeki hadis de bu manaya açıklık getirmektedir. Müminler kardeşçe yardımlaşırlar. Fakat kimin elinden gelirse gelsin, gerçekte her nimetin Allah'tan geldiğini, o dilemedikçe kimsenin bir şey veremeyeceğini bilirler. 6. İnsanlar maddi ve manevi hayatlarını düzenlerken, doğrunun yanında yanlış da yapmışlar, hatalı, çıkmaz, saptırıcı yollara da yönelmişlerdir. Sapmanın ve yanılmanın baş sebebi insanın kendini yeterli sanması, bilgi ve güç almak için Allah'a yönelmeyi reddetmesidir. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek ille de azgınlaşmaktadır. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. ''Bize doğru yolu göster'' duası, aynı zamanda Rabbin kullarına bir irşat ve uyarısıdır. Eğer insan kendine yeterli olsaydı, doğru yolu görmesi ve bulması için bir başkasına ihtiyacı olmazdı. Yaratıcı bu talimatı verdiğine göre, kula düşen ilahi irşada kulak vermek, insani bilgi ve kabiliyetlerini bu irşat doğrultusunda kullanarak, her adımını doğru atması için onun tarafından sağlanan imkanları gerektiği gibi kullanmaktır. Doğru yol Sırat-ı Müstakim İslam'dır. Allah'ın peygamberleri ile kullarına gönderdiği dinlerin genel adı da İslam'dır. Yaratanla yaratılan Allah ile kul akıl ile vahiy Hürriyetle cebir, haksızlık ile adalet, iyi ile kötü, ancak İslam'da yerli yerine konmuş, doğru ilişkiler ve dengeler kurulmuş, kurulma yolları gösterilmiştir. Hadiste yer alan bir örnekle açıklanacak olursa, Dost doğru bir yol, yolun iki tarafında iki duvar, duvarlarda açılmış perdeli kapılar ve yolun başında da bir çağrıcı var, ve o, ey insanlar, hepiniz doğru yola giriniz, dağılıp parçalanmayınız, diye sesleniyor. Birisi perdeli kapılardan birine girmek istediğinde, yukarıdan bir başka çağrıcı sesleniyor. Sakın o perdeyi kaldırma, kaldırırsan girer gidersin. Bu örnekteki yol İslam'dır. Duvarlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kapılar, haramlardır. Yolun başındaki çağırıcı Allah'ın kitabıdır. Yukarıdaki çağırıcı ve uyarıcı her müminin kalbindeki ilahi öğütçüdür. Böylece İslam'da vahiy, vicdan ve akıl birlikte işletilerek doğru yol bulunmaktadır. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 7. Burada tarihe bir atıf yapılarak, yolun doğrusu ve eğrisi hakkında bir başka ölçüt ve delil daha verilmektedir. İslam yalnızca Allah kitabında böyle buyurduğu için doğru yol değildir. Aynı zamanda tarih boyunca ilahi irşadı reddedenlerin tecrübeleri de doğru yolun İslam olduğunu göstermektedir. Bu sebeple doğru yolu arayanlar ve üzerinde bulundukları yolun sağlamasını yapmak isteyenler, dönüp tarihe bakmak, gerçek mutluluğu bulanlarla sapanlar ve Allah'ın gazabına uğrayanların yol ve yöntemlerini incelemek durumundadırlar. Tarihte hem örnekler hem de ibretler vardır. Örnekler, peygamberlerin izlerinden giden fert ve ümmetlerde, ibretler ise onlara cephe alan ve cenab-ı hakka meydan okuyanlarda görülmektedir. Bazı rivayetlerde sapanların, Hristiyanlar, ilahi gazaba uğrayanların da Yahudiler olarak açıklanması yalnızca zaman ve mekan itibariyle yakın birer örnek olmalarından dolayıdır. Müslimin rivayet ettiği bir kutsi hadiste Allah Teala'nın namazı, Fatiha'yı kulumla kendi aramda yarı yarıya paylaştım ve kulum dilediğini alacaktır buyurduğu ifade edildikten sonra şöyle devam edilmiştir. Kul namazda Fatiha'yı okurken hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur deyince Allah kulum bana hamd etti buyurur. Kul Rahman ve Rahim deyince Allah Kulum beni övdü, der. Ceza gününün tek sahibi, deyince, Kulum benim yüceliğimi dile getirdi, der. Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz, deyince, Bu, kulumla benim aramda ortak olan kısımdır ve istediği kulumun olacaktır, buyurur. Kul, bizi doğru yola ilet, nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil, deyince, Allah, işte bu, yalnızca kuluma aittir ve kuluma istediği verilecektir, buyurur. Duamızı kabul buyur. Böyle olsun, bizi eli boş çevirme manasına gelen Amin sözü, dilleri ne olursa olsun bütün Müslümanların, hatta semavi din mensuplarının ortak ifadeleri haline gelmiştir. Bu cümle, Fatiha suresine dahil olmadığı gibi ayet de değildir. Birçok hadiste Resulullah'ın Fatiha'dan sonra amin dediği ve böyle denilmesini dediği ifade edilmiştir. Namazda veya namaz dışında Fatiha'yı okuyan veya dinleyen kimse, Surenin sonunda amin deyince aynı zamanda meleklerin de amin dedikleri hem şehadet hem de gayb alemlerinde aynı anda dile getirilen bu duanın Allah tarafından kabul buyurulacağı hadislerde açıklanmıştır. Yine sahih hadisler, Fatiha sesli okunduğunda amin duasının da sesli yapılacağı bilgisini getirdiği için fıkıh mezheplerinin çoğu bunu benimsemişlerdir. Hanefilere göre bu cümle namazda daima sessiz söylenir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımızda Fatiha suresinin tefsirinin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere şimdilik Allah'a emanet olun.